Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtu ves selâmu alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve men sâra li nehcihi ve men ittaba'ahu bi ihsânin ilâ yevmid-dîn. Emmâ ba'd. Enson, eee, Leylül Avtâr'da Fıkıh Metninin şerhinde kaldığımız bab Ramazan'ın girişinin nasıl belirleneceği, kaç şahidin bu konuda yeterli olduğuydu Hatırlayacak olursanız iki tane hadis bu vakta getirdik. Bu hadislerden bir tanesinde Abdullah İbni sözüyle Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam orucunu bozmuştu. Diğerinde ise Arabi'nin ödevinin biri gelmişti ve o e, hilali gördüğünü söyleyince Allah Resulü ona dedi ki La ilahe illallah diyor musun Muhammed Resulullah diyor musun bunları kabul ediyor musun bunları ikrar ettikten sonra şahitliğini kabul edip ashabına oruç tutmalarını emretmişti. Şimdi bu yani bu iki hadise dair uzun uzun şerhlerini anlatmıştık. Arabiden irade edilen mananın ne olduğunu, sahabenin Arabileri, İslam'ı bilmeyen cahil bedevilerin İslam'ın hükmüne boyun eğmiş, İslam'ın ehlinin ordularının girdiği beldelerdeki İslam'dan cahil olan insanlar olduğunu uzun uzadıya anlatmıştık. Da burada yani son derste değinmediğimiz bir mesele var. Ona değinip devam edeceğiz kaldığımız hadisten. O da burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir kişinin şahitliğiyle beraber amel etmeyi, kendine hüccet sayması. Bu da meşhur olan bir tartışmaya işaret etmektedir. O da nedir? Meşhur olan tartışma ahad haberin makbul olmasıdır. Yani ahad haber bir tane güvenilir bir adam, bir tane güvendiğimiz bir kardeş. Bize kalksa, gelse şuradan çıksa dese ki aşağıda millet birbirini öldürüyor. Şimdi bir adam dedi diye kabul edecek miyiz yoksa acaba doğru mu söylüyor diye başkalarının da aynı haberi getirmesini bekleyeceğiz mi mesela özellikle fıkıh konusunda ahad haberin zaten hüccet olduğuna dair İslam ehli ihtilaf etmemişler yani ahad haber hüccet midir derken ne anlayacağız biz akide de bu hüccet midir denil. Tabi selef'in ehli hadisin yolu kesinlikle ve kesinlikle ahad haberin hüccet oluşudur. Yani sadece mütevatir haberler hüccettir diğerleri değildir dersek haşa o zaman bizim itikadın <gülüyor> esası saydığımız ehl-i sünnet vel cemaatin imanın rukunları saydığı bütün o itikadları reddeden bir adamın dahi kafir olmaması gerekir. İsa'nın huzulu gibi, kabir azabı gibi, Mehdi'nin gelişi gibi daha çok böyle e, kıyamete yakın çıkacak fitnelerle alakalı, olaylarla alakalı, gelişmelerle alakalı gelen bütün haberler ahad haberdir. Bunlar itikat esasına dayalıdır, inanmakla alakalıdır. Dolayısıyla burada Allah Resulü'nün tek kişinin getirdiği habere dayanarak da onu kendine hüccet sayaraktan bir amele hükmetmesi e, alimler istidlal ederekten demişler ki e, ahad haberde hüccettir buna da burada işaret vardır demişler. Hatta burada İmam Şafi'nin Er Risalesinden e, nakil getirmiş ki İmam Şafi şöyle bir başlık atmış. Biliyorsunuz El er Risale yeryüzünde yazılan ilk usul kitabıdır. Başlık şu. El Hüccetü Fî Tefbîti Haberil Vâhid. Ahad haberin subut bulduğuna, hüccet olduğuna dair bab. Böyle bir başlık atmış ve altında uzun uzadıya delilleri getirmiş. Gene Bari de İmam İbn Hacer El Eskalani Kitab-ı Ahad diye Ahad Haberler Kitabı diye özel bir başlık açmış ve burada da bunun hüccet olduğuna dair uzun uzadıya delilleri sarfetmiş. Özellikle Hafız İbn Hacer Fetul Bari'de şöyle bir açık ibarede bulunmuş. Diyor ki vahadce ba'du'l eimme bazı imamlar şu ayeti kerimeyi delil aldılar. Ya ayyuhar rasul ey peygamber belligma unzile ileyke min rabbik rabbilna sana indirileni insanlara tebliğ et. Maide suresi 67. ayeti kerime yani bu ayeti kerime ile beraber diyor Hafız İbn peygamber zaten bütün insanlara gönderilmiş bir elçidir. aleyhi ona zaten vacip olan insanlara bu dini ulaştırmaktı. Felev kâne haberul vâhidi diyor ahad haber kabul edilmeyecek olsa idi peygamber aleyhissalatu vesselam tek kişi olduğu için onun insanlara şeriatı ulaştırmasının noktasında da insanlar o zaman mazur olacaklardı. Bu bir zaruret olacaktı. Yani o zaman hüccet onlara da kayım olmamış olacaktı. Niye? Hakkı anlatan bir tane adam var. Öyle mi? Bir tane adam var. Bir peygamber. Bu da gösteriyor ki haber-ün vahid yani ahad haber hüccettir. Vakılda tehdara irsalle adedit tevâtur ilehim aynı şekilde diyor tevatür derecesine ulaşması noktasında da şey olurdu siz söyleyin adını bir özür olmuş olurdu İmam Şafi ve sonradan İmam Bukhari de diyor bununla hüccet almışlardır hüccet edilmişlerdir kendilerine bu ayeti kerimeyle Aha haberin hüccet olduğuna dair. Evet bir diğer hadis an Rabi ibn Hiraj an Râjul min ashabi Nâbî sallâs emkât. Burada Rabi i̇bn Hiraş dedikten sonra peygamberin ashabından bir kimse diye ravi beyan ediyor. Çünkü biliyorsunuz sahabenin hepsini ismen bilmiyoruz. Veda haccında binlerce sahabe var. Peygamberi görmüş aleyhissalatü vesselam ona iman etmiş. Sahabe olmanın tanımı nedir ıstılahta? Peygamberi görmek, ona iman etmek ve iman üzere ölmek. Biliyorsunuz irtidat eden mürtet olanlar da vardı. Mekke'nin fethinde Allah Resulü dedi ki, Kabe'nin örtüsüne yapışılığı da bulsanız öldürün onları. Hatta bir tanesi vahiy katibiydi, öyle mi? Bir tanesi vahiy katibiydi, mürtet oldu. Yani bu da şunu gösteriyor, çok zaman görüyoruz, adam biri davaya kalkmış, çağırıyor, çağırıyor, kavga ediyor, tartışıyor, bir şeyler yapıyor, bir bakıyorsun beş sene, on sene sonra dönmüş. Aaa nasıl dönmüş? Vahiy yazan adam dönmüş, o kim ki? Vahi yazan adam mürtet olmuş. Peygamberin dizinin dibinde. Öyle mi? Hocası peygamber. Hoca ne kadar iyi hoca olursa olsun. Anlattığına kadar hak olursa olsun. Adam adam değilse yapacak bir şey yok. Bir de Allah'ın kaderi. Allah'ın imtihanı. Dolayısıyla bütün sahabeler e, maruf değildi. Bilinen insanlar değildi. Bu yüzden adamın ismini, ravi'nin ismini zikrettikten sonra diyor ki peygamberin ashabından bir kimseydi. Kal, dedi ki اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي اَخِرِ يَوْمِ, يوم مِنْ رمضان. İnsanlar Ramazan. İnsanlar Ramazan'ın son günü hakkında ihtilaf ettiler. Ramazan'ın son günü. Yani düşünün 29. gecedeyiz. Haber geldi. Hilal göründü mü? Görülmedim. Bayram mı edeceğiz? 30'a mı tamamlayacağız? Ramazan ayına. İhtilaf etmiş insanlar. el الْاَرَابِيَنِ iki tane Arabi geldi. arab'in ne olduğunu geçen ders uzun uzun adı anlatmıştır. فَشَهِدًا اَنْدَمْ نَبِي صَلَوْا وَاللَهُمْ بِاللّٰهِ Allah adına şahitlik ettiler peygamberin yanında. لِأَهَلَّ الْحِلَالُ اَمْسِ اَشِيَّةً Önceki yani o akşam hilali gördüklerine dair peygambere yemin ettiler akşam vakti. فَاَمَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَوْا en نَاسَ اَنْ yuftiru Peygamber oruca kalkmış millet hilali görmeyince iki tane arabi gelip dün biz akşam gördük deyince orucu bozduruyor. Yani düşünün bize haber geldi ki hilal görülmedi. Biz de 30'a tamamlıyoruz Ramazan'ı. Bütün kardeşlere haber verdik. Dedik ki kardeşler herkes oruç tutsun. Sonra bir haber geliyor. Ertesi gün hepimiz oruca niyetlenmişiz. Öğleye varmışız. Haber geldi ki dün akşam hilal görülmüş. Ya bu kadar tuttuk akşamı tamamlayalım denmez. Peygamber salsan feamara Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlara iftar etmelerini orucu bu çünkü biliyorsunuz Bayram günü oruç tutmak haramdır. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Hatta bir tane tasavvuf büyüklerinden biriyle görüştüm. Tasavvuf ehlinin hocalarından, önde gelenlerinden. Kendisine bu meseleyi sorduğumda, Ya dedi, Ramazan'ın girişi çok problem değil de bayram günü Allah affetsin yani. Bazen bayram günü bile oruç tutturdukları oluyor bize dedi yani. Kendi bile itiraf etti konuşurken. Bu mesele öyle basit de bir mesele değil. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Tabii bayramın önünde de oruç tutmak mekruhtur, hadisler var, Ramazan'ı karşılamayın diye oruçla. Yani mesela bir gün sonra Ramazan'ın biri başlayacaksa, o Şaban'ın son iki günü oruç tutulmaz, Ramazan oruçla karşılanmaz. Ancak adam mesela Davut orucu tutuyor, bir gün yiyip bir gün açıyor, o adam tutabilir. Veya pazartesi, perşembe orucu tutuyor, denk gelmiş adeti üzere o tutabilir. Onun haricinde ne kaza orucu, ne adak orucu, ne kefaret, ne farz olan orucu kaza etmek için hangi sebeple olursa olsun bu iki günde veya nafile olarak oruç tutulup Ramazan önden ne yapılmaz kardeşlerim? Karşılanmaz. Ee, bu hadisi İmam Ahmet, Ebu Davud rivayet etmişler. ve Başka bir rivayette şu ziyade gelmiş Ve en ile ila musallahum Peygamber orucu yani bozmalarını emrettikten sonra aleyhissalâtu Vesselam milleti de Musalla'ya çağırmış. Musalla nedir? Namaz kılınan yerin adıdır. Yani bayram namazına çağırmış. Bu da onu gösteriyor. Allah Resulü gücü yettiği kadar o bayram günün gerekliliklerini yerine getirmiş. Bir başka hadis, Ebu'l-Berekat'ın getirdiği. وَاَنْ Abdurrahman الرَّحْمَنِ İbn-i Zeyd i̇bn Khattab, اَنَّهُ خَتَبَ فِي يَوْمُ الَّذ۪ي يُشَكُّ <ف۪ه> Diyor ki Amur İbn-i Zeyd İbn-i o diyor insanlara, insanların şüphe ettiği gün, günde yani bugün ay bitti mi bitmedi mi şüphe ettikleri günde hutbe verdi. fakal dedi ki ela inni calesu ashab rasulullahi sallallahu alaihi sallam. İyi bilin ki ben peygamber ashab ile oturdum Arkadaşlarıyla oturdum. Vasel tuhum onlara sordum. Anla hum haddetu ni anla rasuller Onlar bana haber verdiler ki peygamber şöyle söyledi. Sumu ile hilali gördüğünüzde oruç tutun. Vafdiru ile onu gördüğünüzde orucunuzu bozun. وَنْسُكُوا <gülüyor> Onunla ibadet edin. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Eğer size hilal kapalı kalırsa nasıl olur? Hava sisli olur, bulutlu olur, tozlu olur değil mi? Şehir özellikle hava kirliliği sebebiyle hava biraz kapalı olabilir şehri olan yerlerde. فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ Eğer kapalı kalırsa hilali göremezsiniz bulutlar sebebiyle var mı yok mu? O zaman فَاَتِمُوا ثَلَاف۪ينَ يَوْمًا o zaman 30 güne tamamlayın. Biliyorsunuz hicri aylar 31 gün olmaz, 28 gün de olmaz. Biliyorsunuz miladi takviminde Şubat ayı 28 gündür ve gene 31 gün olan Mart ayı gibi bazı aylar vardır. İslam'da aylar 29 en fazla eğer kapalı kalır hava hilal görülmezse 30'a tamamlanır, 30 gündür. Fe in şehire şahidani muslimani, Peygamber sallallahu aleyhi ve devam ediyor sözüne diyor ki eğer iki tane müslüman şahit şahitlik ederse fesumu ve afteru. Ona göre ya orucunuzu başlayın ya da orucunuzu bozun. İmam Ahmed rivayet etmiş, Nesai rivayet etmiş. Ee, sahih senetlerle beraber bu hadisi tahric etmişler. Bir diğer hadis de bu babda son hadis. Ee, an emiri Mekke'te el Hadis İbnü Hatib Mekke'nin emirlerinden Haris İbn Hatib قال dedi ki Ahide ileyine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilalin görülmesi şartına bağlı olarak peygamber ibadet etmemizi bize emretti. Fe <gülüyor> in eğer biz onu görmezsek wa shihide shahida adlin iki tane de adil şahit şahitlik eder ise bir bi shahadatihima onların şahadetiyle beraber biz ne yaparız ibadetimize başlarız Ramazan ibadetimize bu da Ebu Davud'un ve Darikutni'nin rivayet ettiği Hadistir. Daruk ne diyor ki? Herla isnadun muttasilun sahihun. Hadis bu isnadla beraber muttasıldır. Hiçbir kesiklik yoktur. Sahih senetli bir hadistir diyor. Dediğimiz gibi burada e, aslında çok konuşulacak. Önceki babla benzer hadisler olduğu için şey yok. Sadece burada Müslüman ifadesine işaret etmiş bazı alimler. Yani iki Müslüman şahit şahitlik ettiyse, iki Müslüman şahit şahitlik ettiyse demiş. Alimler kâfirin şahadetinin kabul olmayacağına dair bu hadisi delil getirmişler. Ama bu mesele alimler arasında ihtilaflıdır. Özellikle İbnü'l-Kayyim rahimehullah Turukü'l-Hikemiyye kitabında Allah kendisine rahmet etsin diyor ki kâfirin şahadeti makbul müdür, ilim ehli diyor burada ihtilaf ettiler. İhtilafın özü şudur diyor. Zaruret olmadıkça kâfirin şahadetinin muteber olmayacağıdır. Asıl olanın İslam ehlinin şahadetinin makbul olduğudur. Eee ama diyor zaruret anında kafirin şahadetine de başvurulabilir. Nitekim birçok kâfir vardır ki falsık Müslümanlardan daha sözlerinde adil olabilirler. İbnül Kayn bunu böyle belirtmiş. Burada kalalım inşallah. Kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam ederiz. İnşallah sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsin ve şaytanından. Ve afil davanenelhamdülillahi rabbil alemin.